Altın Oluk Dergisi sunar Altın Silsile Osman Nuri Topbaş Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin İstiğfar ve Duası Allah'a kulluğun en mühim tezahürü istiğfar ve duadır. Zira istiğfar ve dua ile meşgul olan kişi hem acziyetini idrak etmiş hem de Rabbini zikredip onunla beraberlik halini yaşamış olur. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, Ey iman edenler! Allah'a samimiyetle tevbe edin. Et-Tahrim 8 O müttakiler geceleri pek az uyurlar. Seher vakitlerinde de istiğfara devam ederler. Ezariyat Ez 17-18 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Ey insanlar! Allah'a tevbe edin ve O'na istiğfar edin. Muhakkak ki ben her gün yüz defa hatta yüzden daha fazla Allah'a tevbe ediyor... Ve O'na istiğfar ediyorum. Her sabaha çıktığımda mutlaka Allah Teala'ya yüz defa istiğfar ederim. Bu sebeple seher ve fecir vakti, selef-i salihin arasında istiğfar ve dua vakti olarak bilinir ve O'na göre itina gösterilir i̇bn Ömer radıyallahu anhuma şöyle der. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir mecliste yüz defa Rabbi gıfirli ve töbü aleyye inneke rahim. Allah'ım beni bağışla ve tövbemi kabul buyur. Çünkü sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin dediğini sayardık. Ebu Hureyre radıyallahu anh de şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den daha çok Estağfirullahe ve tövbü ileyh Allah'a istiğfar eder ve ona tevbe ederim diyen başka birini görmedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de şöyle buyururlardı. Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse, Allah Teala ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu lütfeder ve ona ummadığı yerden rızık lütfeder. Yine Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, İstiğfarın en güzel şeklini beyan sadedinde buyurmuşlardır ki, istifarın efendisi ve en üstünü şöyle demendir. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente khalaktani ve ana abduka ve ana ala ahdika ve va'dike mesteta'tu auzu bike min şerri ma sana'tu ebu uleke bini'metike aleyye ve abu bızmı fayfırı, fakinhe la yafırı zünub ılla Allahım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İstediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar. Günahımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki, Günahları senden başka affedecek kimse yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sözlerine şöyle devam etmişlerdir: Her kim bu Seyyidül İstifarı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse o cennet ehlindendir. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse o kişi de. Cennet ehlindendir. Dua Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurur. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. El-Araf 55 Vücutları yataklarından ayrılır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak ederler yaptıkları bu amellere yaptıkları bu amellere karşılık olarak onlar için ne göz aydınlatıcı mükafatlar gizlendiğini şimdi hiç kimse bilemez esecde es 16 17 resulüm de ki duanız rabbim size ne diye değer versin El-Furkan 77 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuşlardır. Dua kulluğun özüdür. Dua ibadetin ta kendisidir. Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Allah'ın fazlından isteyiniz. Zira Allah Teala kendisinden istenilmesinden hoşlanır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devamlı dua halinde bulunurdu. Onun dualarının derlendiği kitaplara baktığımızda mübarek kalbinin daima Cenab-ı Hakk'a yönelmiş vaziyette olduğunu görürüz. Teheccüde kalktığında abdest bozmaya girerken ve çıkarken, abdest alırken, ezan okunurken, camiye girerken, camiden çıkarken, namazlardan sonra iftar açarken, yemekten sonra sabah evden çıkarken, sefere çıkarken, seferden dönerken, bineye binerken, yolda konaklayınca, yeni bir şey aldığında, mevsimin ilk meyve ve sebzesini yerken, elbise giyerken, bir meclisten kalkarken, sabaha çıktığında, akşam olduğunda, uyurken, gece uyanınca, Rahatlıkta, sıkıntıda hep farklı farklı dualar ederdi. Öyle ki ashab-ı kiram bunların hepsini ezberlemekte güçlük çekerlerdi. İşte tasavvuf erbabı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu haline ittiba ile daima dua halinde olmaya gayret ederler. Bilhassa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından çıkan dua ifadeleriyle Allah'a yalvarmaya itina gösterirler. Zira nebevi dualar Allah Teala'ya ulaşan yolları daha iyi bilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zikri ve Kur'an tilaveti Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kullarına şöyle emreder Rabbini gönülden ve korkarak içinden hafif bir sesle sabah akşam zikret gafillerden olma El-Araf 205 Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam aralıksız tesbih edin. El-Ahzab 41-42 Güzel ahlakıyla, numune i imtisal hal ve davranışlarıyla canlı bir Kur'an olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de gerek duaları, gerek tesbihleri, gerekse tefekkürleriyle daima zikir halinde bulunurdu. Hazreti Aişe radıyallahu anha şöyle buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her anında Allah Teala'yı zikir halindeydi. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, babası Hazreti Ali radıyallahu anh'a Peygamber Efendimizin ahlak ve adabından sormuş. Babası da ona uzun uzun anlatmıştı. Bu esnada şöyle buyurmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı zikretmedikçe ne oturur ne de kalkardı resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en zorlu seyahatlerinde bile daima zikrullahla meşgul olurdu. Seyahat esnasında kerahat vakti değilse ashabıyla birlikte develerinin üzerinde namaz kılarlar, namaz haricinde de tepelere çıktıkça tekbir ve tehlil getirip aşağı doğru inerken Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederlerdi. Düşmanla savaşırken dahi Cenabı ı Hakk'ın zikrini terk etmezlerdi. Zira Yüce Rabbimiz cephede namazın cemaatle nasıl kılınacağını tarif ettikten sonra şöyle buyurmaktadır. Namazı bitirince de ayaktayken, otururken ve yanınız üzerinde yatarken daima Allah'ı zikredin. Huzura kavuşunca da Namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz, müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. En-Nisa 103 Yine ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Cuma ezanı okununca, Allah'ın zikrine koşup alışverişi bırakmayı emretmektedir. Hemen akabinde de, Müminlerin namazdan sonraki vazifelerini şöyle beyan buyurmaktadır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın da Allah'ın fazlından nasibinizi arayın ve Allah Teala'yı çok çok zikredin ki felaha eresiniz. El-Cuma 10 Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her vesileyle ailesini ve asabını gece ibadetlerine ve zikret teşvik ederdi. Ümmü Seleme radıyallahu anhâ validemiz şöyle anlatır. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dehşetle uyandı ve şöyle buyurdu. Subhanallah! Bu gece nice fitneler indirildi ve nice hazineler açıldı. Uyanın ey oda sahipleri! Zevcelerini kastediyor. Dünyada nice giyinmiş kadınlar vardır ki ahirette çıplaktırlar. Übey bin Kâb radıyallahu an şöyle buyurur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte ikisi geçince kalkar ve şöyle buyururdu. Ey insanlar! Allah'ı zikredin! Allah'ı zikredin! Yeri yerinden oynatan birinci sur iyice yaklaştı. Arkasından onu ikincisi takip edecek. Ölüm bütün şiddetleriyle gelip çattı. Ölüm bütün şiddetleriyle gelip çattı. Hz. Ayşe radıyallahu anha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin geceleyin ibadet için kalktığında onar defa, Allahu akber Elhamdülilillasübhanallahi ve bi hamdihi sübhan elmelikil kutduuzsafirullah la ilee illallah diye zikredip ardından yine 10 kere bike min ve Allah'ım ve inni ev bir kemin dyıkıt dünya ve dyıkı yavmil kıyame Allah Allah'ım dünya ve kıyamet gününün sıkıntı ve darlığından sana sığınırım şeklinde dua ve niyazda bulunduğunu, sonra da namaz kılmaya başladığını haber vermektedir. Daimi Zikir Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, Allah'ı çok çok zikretmenin en kamil örneği olarak bizlere takdim etmektedir. O sallallahu aleyhi ve sellem, korku, ümit, sıkıntı, rahatlık gibi her türlü halde, dinlenirken, çalışırken, yürürken, dururken, gece, gündüz, hasılı her halükarda Allah Teala'yı zikir halindeydi. Ashabına ve ümmetine de böyle olmalarını tavsiye buyururdu. Nitekim Muaz bin Cebel radıyallahu an şöyle anlatır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ya Resulallah, bana bir tavsiyede bulunun dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Gücünün yettiği kadar Allah'a karşı takva sahibi ol. Her taşın ve her ağacın yanında Allah'ı zikret. İşlediğin kötü işten dolayı da gizlisine gizlice açığına açıkça tevbe et. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her işimizi Allah'ın ismini zikrederek yapmamızı tavsiye sadedinde şöyle buyurur. Kapını kapat, Allah'ın ismini zikret. Kandilini söndür. Allah'ın ismini zikret. Su kabının ağzını kapat. Allah'ın ismini zikret. Kap kacağını velev üzerine bir şey uzatı vermek suretiyle de olsa ört. Allah'ın ismini zikret. Bu tavsiyeleri büyük bir aşk ve şevkle hayatlarına tatbik eden ashab-ı kiram Neticede öyle bir kalbi kıvam kazanmışlardı ki Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh'ın ifadesiyle yenilen lokmaların Allah'ı tesbih edişlerini duyar hale gelmişlerdi.